Ey kitap, dininizde aşırı gitmeyin. Allah hakkında da gerçek olan, gerçek olandan başkasını söylemeyin. Şüphesiz Meryem olu İsa, Mesih, Allah'ın elçisi ve ol emriyle Meryem'e ulaştırdığı kelimesidir. Ve ondan bir ruhtur. O halde siz de Allah'a ve Peygamberine iman edin. Allah'ın üç olduğunu söylemeyin. Bundan vazgeçin. Sizin için hayırlı olana yönelin. Şüphesiz Allah tek bir ilahtır. Çocuğu olmaktan münezzehtir. Çünkü göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi O'nundur. Koruyup düzenleyici olarak Allah yeter. Meryem oğlu Mesih sadece bir peygamberdir.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 resul Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme Ey Muhammed Ey Efendimiz Ve Efendimizin oğlu Ey en hayırlımız Ve en hayırlımızın oğlu diye hitap edince Allah'ın elçisi şunları Söyledi Ey insanlar Allah'tan korkunuz Şeytan sizi baştan çıkarmasın Ben Abdullah'ın oğlu Muhammed'im Allah'ın kulu ve Resulüyüm Allah-u Teala'nın beni Yerleştirdiği yerden daha yükseğe çıkarmanızı istemem. Ahmet bin Hanbel Elbani Sizsületil Ehadis Sahiya. Yine bir adam peygamber efendimize Ey insanların en hayırlısı diye hitap edince Allah'ın elçisi O İbrahim aleyhisselamdır buyurdu. Müslüm Ebu Davud Tirmizi Resulullah Efendimiz başka hadislerinde şöyle buyurmuştur. Kim Allah'tan başka ilah yoktur. Yalnız Allah vardır. Şeriki yoktur. Muhammed Allah'ın kulu ve Resulüdür. İsa da Allah'ın kulu ve elçisi Meryem'e bıraktığı kelimesi ve Allah tarafından hayat verilen bir ruhtur. Cennet haktır ve gerçektir. Cehennem de haktır ve gerçektir diye şehadet ederse Allah o kimseyi ameli ne olursa olsun cennete koyar. Buhari, Müslüm. Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı aşırı sevip ilahlaştırdığı gibi siz de beni aşırı sevip ilahlaştırmayın. Ben Allah'ın kuluyum. Benim hakkımda Allah'ın kulu ve Resulü deyin. Buhari Allah üç ilahtan biridir diyenler kafir oldular. Oysa bir olan ilahtan başka hiçbir ilah yoktur. Bu iddialarından vazgeçmezlerse onların kafir olanlarına acı bir azap dokunacaktır. Maide 73 Onlar için hayırlı olanın bu olduğu bir önceki ayette de belirtilmiştir. Hepinizin ilahı tek olan ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. Bakara 163 Ve o her şeyin üzerinde görüp güzetleyici olan vekildir. Zümer 62 Ne İsa Mesih ne de Allah'ın yakın melekler Allah'a kul olmaktan kaçınmaz. Kim Allah'a kulluk etmekten kaçınır ve kibirlenirse Allah onların hepsini kendi huzurunda toplayacaktır. Onlara Allah'tan başka ilah yok denince büyüklük taslıyorlardı. Saffat 35 Rabbiniz duyurdu ki bana dua edin duanızı kabul edeyim. Bana kulluk kibirlenen kibirlene, kibirlerini yediremeyenler ise perişan şekilde cehenneme gireceklerdir. Ama iman edip salih ameller yapanların mükafatını Allah eksizlik, eksiksiz verecektir. Verecek, hatta lütfundan onlara daha fazlasını da ihsan edecektir. Ona kulluk etmekten kaçınıp Kibirlenenleri ise elem verici bir azapla cezalandıracak ve onlar kendilerine Allah'tan başka ne bir dost ne bir yardımcı bulabileceklerdir. Fakat iman edip salih ameller yapanlara gelince Allah onların mükafatını eksiksiz verecek çünkü Allah zalimleri sevmez. Ali İmran 57 Zira Allah iman edip salih amel isteyenleri Lütfuyla mükafatlandıracaktır. İnkarcıları ise o hiç sevmez. Rum 45 Hatta lütfundan onlara daha fazlasını da ihsan edecektir ifadesi Nur 38, Fatır 30 ve Şura 26'da da geçmektedir. Onlara Allah'tan başka ilah ilah yok denince büyüklük taslıyorlardı. Saffat 35 De ki o size bir kötülük dilerse sizi Allah'tan kim koruyabilir? Yahut bir rahmet murat ederse buna kim engel olabilir? Onlar kendilerine Allah'tan başka ne bir dost bulabilirler ne de bir yardımcı. Ahzab 17 Ey insanlar! Şüphesiz size Rabbinizden bir delil geldi ve size apaçık bir nur indirdik. Allah'a inanıp ona sımsıkı sarılanları, Allah pek yakında kendinden bir rahmet ve lütfu eriştirecek ve onları kendine ulaşan dost doğru bir yola iletecektir. Ey müminler! Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Ayrılığa düşmeyin. Ali İmran 103 Senden fetva istiyorlar. De ki, Allah size geride varis olarak hayatta kalmış babası ve çocuğu bulunmayan kimse, Hakkında hükmünü şöyle açıklıyor. Bir erkek ölür, geride çocuğu kalmaz. Bir kız kardeşi bulunursa, malının yarısı o kız kardeşin olur. Kız kardeş geride çocuk bırakmadan ölürse, erkek kardeş onun bütün malına mirasçı olur. Ölenin geride iki kız kardeşi kalırsa, bunlar mirasın üçte ikisini alırlar. Geride kalanlar erkek ve kız kardeşler ise erkeğe iki kız hissesi vardır. Bir yanlış yapmaz, yapmayasınız diye Allah size bu hükümleri açıklıyor. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Berabeen Azib radıyallahu anh bu ayetin en son inen ayet olduğunu söylemiştir. Buhari tefsir